e, yüzlerce müştehit oldu. tebe tabiin neslinde binleri buldu bu rakam. E, üçüncü, dördüncü asırda müştehitler büyük hizmetler, büyük gayretler yaptılar. Daha sonraki asırlarda o önceki müştehitlerin birikimi Müslümanlara yeterli olduğundan ve diğer bazı siyasi ve coğrafi nedenlerle e, Müslümanlardaki müştehit sayısı azaldı ama fakih sayısı çoğal, çoğalmaya devam etti. Çok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 ee, i̇şte ekonomik sosyal sorunlar cevabını bulamadığı için e, Müslümanlar düğünlerini kendilerine göre yapmaya başlıyorlar çocuklarını özel zevklerine göre yetiştirmeye çalışıyorlar e, Müslümanların bir bayan doktora ihtiyacı oluyor bununla ne yapacaklarını bilemiyorlar sıradan insanlar olurdu olmazdı şeklinde konuşuyorlar ee, biz buradan şu sonuca geliyoruz. Ümmeti Muhammed'in hiçbir dönemi müştehitsiz kalmamalıdır. Aksi taktirde sorunlar karşısında bocalar, Müslümanlar. Ee, müştehit olmasa bile iyi fakih kadrolar muhakkak bulunmalıdır. Bu da neyle ancak olabilir? Ee, on binlerce zeki çocuğun 5 ee, yaşından itibaren 4 yaşından itibaren fıkha yani Allah'ın dinini hazmetmeye e, özümsemeye adanmış olmalarıyla ancak mümkündür. Yoksa 100 e, e, talep bir tanesi e, Kur'an'a ayrılacak, Kur'an ilimlerine ayrılacak. E, onlardan da epey bir bölümü zekaları yeterli olmadığı için veya nefislerine hakim olamadıkları için